Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ecmain ee, Kasas suresi Balum 50. ayet-i kerimede Kalmıştık Son yarısını e, Hatırlatalım diyelim Estaizu billah وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ مِمْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَمْ مِنَ اللّٰهُ Allah'tan bir hidayet olmayıp, kendi hevasına uyanlardan daha şaşkın, daha sapık kim vardır? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ Zalim. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Demek ki bu ayet-i kerimeden anladığımıza göre insanlığın önünde iki tane yol vardır. Ve bu yollardan birisini seçmek sonuçlarına da katlanmak üzere insanın tercihine bırakılmıştır. Ya Allah'ın hidayetine uyulacak veya hevaya tabi olulacak. Heva bir delil değildir. Hevanın tercihinde de bir delili yoktur. Tek gerekçe canım böyle istedi, böyle hoşuma gitti ama ben böyle istiyorum gibi son derece kişinin Ani heveslerine, nereye varacağı kestirilememiş ve kestirilemeyen, insana ne kazandıracağı üzerinde düşünülmemiş, ibretli değerlendirmeler yapılmamış olan arzu, istek, kısacası heves. Hevaya Türkçe açısından daha uygun bir kelime. O an için hevesi böyle düşün. Ya havasına uyulacak, insanoğlu ya havasına uyacaktır veya Allah'ın hidayetine tabi olacaktır. Bugün bu gözle insanlığa bakacak olursak maalesef göreceğimiz insanlığın çok ezici büyük çoğunluğunun Allah'ın rahmetiyle esir gedikleri müstesna hevalarının peşinden gittiklerini göreceğiz. E Cenab-ı Allah'ın da ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de belirttiği üzere bunlardan da daha şaşkın kimseleri yoktur. Hele hele bunlar hem hevalarına uyuyor hem de ifade ederindeyse dünyanın mukadderatına hakim oluyorlarsa o zaman beşeriyetin ne kadar feci ve acınacak bir halde olduğunu anlatmak mümkün değil. Evet, Amerika kuruldu kurulalı. Şeytanın çok affedersiniz burnuna, ayının burnuna takılan halka gibi takılmış şeytan onu, İstediği yere sürüklüyor, götürüyor. Başına gelen yöneticiler de dünyanın başına felaketler getirmekten başka bir halt ettikleri yok. Bizimle alakalı, birebir alakalı en yakın zamanlarından buyurun. Birinci buçtan itibaren dünyada neler gördü? Bağdat Birinci Buş ve Oğul Buş zamanında iki defa talan edildi Irak Hallaç Mamuğu gibi Atıldı Afganistan Perperişan edildi Suriye Bu hale geldi Mısır'da İslam'ın Müslümanların tercihi Olmakla birlikte Güya Demokratlar ya Tercih etmelerine rağmen fırsat verilmedi Arab Baharı İslam ümmeti için umut iken bir yerde ona fırsat verilmedi. İlk fırsatta boğuldu. Diğer taraftan yani haksızlık olur belki. Kudus köpek gibi diyeceğim ama Kudus köpek gibi İsrail de çevresine saldırıp duruyor. Ve bu köpek bilinçli olarak Müslümanların üzerine, İslam ümmetinin üzerine salınıyor. Fakat, bir şeyi unutuyorlar. Bakın, benim emsal olanlar veya yakın olanlar hatırlarlar. Bizim küçüklüğümüzde, Filistin meselesinin dünyadaki yeri ve alakası neydi? Şu anda günümüzde, ...bu meselenin yeri ve alakası nedir? Biz... ...İsrail'i bir kahraman... ...o zamanlarda gösteriliyordu. İnanın öyle. Filistinliler de... ...vatanlarını... ...parayla satmış... ...hainler olarak gözüküyordu. Yasir Arafat... ...öyleydi gerçi... Dinle imanla o kadar değil. Alakası olmayan bir komünist olarak. Kısacası Kudüs ve Filistin meselesi Müslümanların üzerinde durdukları ciddi bir mesele değildir. Şimdi bugüne kadar gelindi Filistin yeterli mi? Değil. Bir ümmet meselesi haline geldi. Yıllar ve yıllar Filistin'i sadece Filistinlilerin meselesi olarak soyutlamak için Amerika'sı, Avrupa'sı, İngiltere'de başta olmak üzere uğraşıp durdular. Şu anda o kadar yıllık uğraşları en azından bu noktadan ciddi ciddi gerileme kaydetmiş bulunuyor. Gerçekte Filistin meselesine sahip olmak istemeyenler bile çaresizlikten Filistin'e sahip görükmek durumunda veya Kudüs'e veya İslam'ın mukaddeslerine sahipleniyor gibi gözükmek durumunda. O vaziyete gelmiş. Demek ki hevalarına göre hükmedenler eğer hidayet ehli kendiliklerinden de uyanmayacak olurlarsa allah Teala dilerse onları sıkıntılara düçar ederek veya arındırarak uyandırır. Bu budur. Yani allah Teala ila nihaya hevayı ve dalaleti beşeriyetin hakimi olarak bırakmaz. allah Teala'nın bir muradı vardır ve Allahü Teala'nın muradı yeryüzünde Allah'ın dininin egemenliği sayesinde her türlü fitnedin ortadan kaldırılacağı, İslam'ın beşeriyete rehber olacağı, beşeriyeti şemsiyesinin altına alarak rahmete kavuşturacağı, dünyada huzur ve sükuna kavuşturacağı bir zaman, bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün mutlaka gelecektir ve olaylar o tarafa doğru akıyor. Kafirler kendilerine göre bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Her yaptıkları iş bir noktada onların farkında olunsun ve olmasın aleyhine dönüyor. Suriye hadisesinin yıla, musibetinin başladığı günlerde söylemiştim. Biz efendime söyleyeyim çok affedersiniz köpeklerimize Arap diyecek kadar Arapları dışlamıştık. Araplar da bunlar zaten kafir oldu diyecek kadar bizleri reddediyorlardı. Bunun için yüzlerce sene uğraştılar bu neticeyi almak için. Cenab-ı Allah bir musibet verdi. Bu musibetin neticesinde iki yılda onların bu doğrultuda ektiklerini kimse artık hatırlamıyor bile. Kimse hatırlamıyor bile. Geçen gün Fatih Çarşamba'da işte caminin oradan bir şeyler bir yerden alacak oldum. Ben onunla Türkçe konuşuyorum, adam bana Arapça cevap veriyor. Dedim hayrola, ya dedi her taraf ıı, Arap doldu ya onun için ben de sana Arapça cevap verdim. Senin Türkçe bildiğini dedim ya Türkçe konuştum ama seninle. Abi diyor iyi oldu iyi oldu Allah'a şükür. Vallahi diyor, eskiden diyor, yaptığımız satışın iki katını yapıyoruz artık diyor. Bu bir esnaf. Bakın, bir yani ondan sıkılmıyor. Rahatsız olmuyor. Niye geldiler, niye buradadırlar demiyor. Ve bu işten belki en çok nazlanacak olan insanlar belki İstanbul insanlarıdır. Rahatımız bozuldu, bilmem ne oldu, çarşımız, çarşı olmaktan, pazarımız pazar olmaktan çıktı gibi Diyenler var mı yine var Fakat çoğunluk o değil En azından göze batmıyorlar Bu işte rahatsız olanlar Bizim şeyi bu Velhasıl söylemek istediğim Bugün Beşeriyete Heva ve dalaletin Yoğun bir şekilde Hakim olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz Fakat Göstergeler Göstergeler Bunun böyle devam etmeyeceğini gösteriyor. Ortaya koyuyor. Er veya geç hidayet İslam ümmetinin omuzlarında ve bayraktarlığında tekrar beşeriyeti inşallah gölgesi altına alacaktır. Çünkü bu bunu biraz da bu okuyacağım kısmı biraz da ifade edindeyse mefhumu muhalifinden ele alacağız. İnna Allah la yahdi'l kavme zalimin. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Demek ki bunların yaptıkları bütün işler kendi mevcut güçlerini artırmak için değil, kendilerini güçlendirecek şeylere Allah yol göstermeyeceği için gittikçe zayıflayacaklar ve gerileyeceklerdir. Allah onlara doğru yolu göstermez. Doğru yolda yürümeyen ne olur? Gittikçe zayıflayacaktır Yolunu şaşıracaktır Ve uçurumdan aşağıya yuvarlanacaktır Ya yuvarlanmadan önce aklını başına alacaktır Dönecektir o da uçurumdan aşağıya yuvarlanacaktır Böylelikle dünya Onun ifade yerinde Pisliğinden temizlenmiş olacaktır <gülüyor> Ayet-i bu muhtevası Sadece elbette ki ilk muhataplarına değil Veya sadece günümüze değil o zamanın muhataplarına da günümüze de geleceğe de hitap ediyor Kur'an-ı Kerim'in tamamı gibi. Ondan sonra Cenab-ı Allah diyor ki وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Yemin olsun biz onlara sözü birbirine ulayarak, birbirine bitiştirerek ardı arkasına ulaştırdık. Belki öğüt alırlar. Yani Kur'an-ı Kerim önceki semavi kitaplar gibi bir defada inmedi. Ardı arkasına öğütler olarak, ardı arkasına gelen ilşadlar olarak, doğruya yönlendirmeler olarak, hatırlatmalar olarak geldi. 23 sene boyunca bu Kur'an nazil oldu. Her nazil olan ayet ayrı bir hüküm, ayrı bir hikmet, Ayrı bir öğüt ve ümmeti ayrı bir manada ne yapıyordu? Geliştiriyor ve İslam'laşma ifadeleri ise İslam'ı hayata hakim kılma yolunda adım adım daha ilerilere götürüyordu. İlk muhataplar Kureyşliler içindir. Kureyşlilerdir. Yani onlar niye bu Kur'an tek bir defada inmedi Musa'ya indirildiği gibi. Cenab-ı Allah diyor ki, bunun sebebi işte sizin öğüt almanızdır. Ardı arkasına geldi ki, bir ayet, üç ayet, beş ayet yaşayacaksınız. O beş ayeti yaşadıktan, anladıktan, kavradıktan sonra size bir beş ayet daha geldi. Bir on ayet daha geldi. Niçin? Lehallehum <gülüyor> yetedekkerûn. Her seferinde Allah'ı hatırlasınlar, her seferinde Kur'an'ı hatırlasınlar, her seferinde Kur'an'ın kendilerine getirdiği o aydınlatıcı ve mutlak esenliğe, huzura, mutluluğa götüren yolu görsünler, anlasınlar, kıymetinin farkına varsınlar. Ha. O halde şu Kur'an'ın tamamen nazil olduğu bu dönemde, biz bu ayet kerimeye nasıl muhatap oluyoruz? Değil mi? Kur'an bölüm bölüm nazil oldu. Onlar için böyledi. Peki bizim için bu ayet-i kerime ne mana ifade ediyor? <gülüyor> bizim için ayet-i kerimenin ifade ettiği mana yine aynıdır. Evet. Kur'an-ı Kerim şu anda elimizde bir mushaf halinde tamamen mevcut. Müslümanlar olarak bizler her gün Kur'an-ı Kerim'i okuyup en azından o gün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinin istediği şahsiyete, o ayet-i kerimenin bize kazandırmak istediklerine kısmen de olsa sahip olmaya çalışarak bu tezekkürümüzü biz de sürekli kılabiliriz. Namazı ve benzeri zorunlu Kur'an tilavetlerini veya Kur'an okumalarını istisna ederek söylüyorum. Müslümanın Kur'an-ı Kerim'le irtibatını Cenab-ı Rabbül Alemin ile Kur'an-ı Kerim üzerinden sözleşmesini yenilemeyeceği bir gün geçmemeli. Müslüman aslında hiç olmasa gününde... Günün başlangıcında, gününe hatta mümkünse, Kur'an okuyarak başlamalı. Gününde Kur'an okuyamadı sabah, gününe öyle başlayamadı. Ama mutlaka uyumadan öncesine kadar, o gün Kur'an-ı Kerim'den okuması gereken bölümü okumalı. İki sayfa mı okursun, bir sayfa mı okursun, beş mi okursun, on mu okursun, bir cüz mü okursun, o ayrı bir konudur. O senin, Kur'an-ı Kerimle alakana, vaktine hızlı okumana, hafız olup olmamana, anlayıp anlamamana, meale tefsire bakma ihtiyacını duyup duymamana vesaireye göre değişir. Ama her halükarda bizim Kur'an-ı Kerimle her gün irtibatımızı yenilememiz, tazelememiz ve dolayısıyla tezekkür etmemiz gerekiyor. Kuransız günümüz geçmemeli. Kur'an okumadan bir günümüzün geçmemesi gerekiyor. Bu böyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ben işte bir gecede bir hatim yaptım. Ne demek diyor? Adi baya hurmanın etrafa saçılması gibi mi bu? Olmaz diyor. Ben öyle diyen olmadı. Ama o ihtimale karşı ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Bir kimse diyor Kur'an'ı on günden daha çabuk hatmetmesin, öbürü çok işimize gelmeyebilir veya zor gelebilir. Otuz günden fazlasına da bırakmasın. On günden daha çabuk olursa acele olabilir. Çünkü Kur'an okumaktan gaye Kur'an üzerinde tefekkür etmektir. Tezekkür etmektir, tedebbür etmektir. 10 günden fazla okursan buna fırsatım azalır. Veya belki hiç olmaz. Zaman ayıramazsın tefekkür için. Kur'an üzerinde düşünmek, ibret alınması gereken yerleri tespit etmek için vakit bulamayabilirsiniz. Onun için 10 on günden daha çabuk olmasın diyor. 30 günden de daha fazla kalınmasın. Çünkü unuturuz. Kur'an-ı Kerim'i tekrar tekrar. Böyle bir mübarek kitap ki. Okuduğunuz zaman belki 50 defa okumuşsunuzdur aynı ayet-i kerimeyi, aynı bölümü. Bir bakıyorsunuz ki, "Aa ben bu ayet-i kerimeyi hiç görmemiş, okumamışım" gibi geliyor bize. Taptaze bir kitap bu kitap her zaman. Her zaman için taze dedik, pırıl pırıl bir kitap. Her zaman bu kitabın bize yüzlerce defa okusak, binlerce hükmünü yaşasak, nefsimizde tatbik etsek, yine bu Kur'an'ın bize vereceği çok şeyler vardır. Her okuyuşta, adeta bize, yeni bir Kur'an nazil oluyor gibi geliyor. Ona dikkat edelim, onun için kesintisiz, biz de bu ayet-i kerimeyi kendimize böyle anlayalım, böyle alalım. Kesintisiz Kur'an'la irtibatımızı başta tilavet olmak üzere ne yapacağız? Sürdüreceğiz. İrtibatımız Kur'an-ı Kerim'le irtibatımız kopmayacak. Ondan sonra bizden öncekilere örnek ver bizden öncekilerden örnek veriyor. Diyor ki: "Estaeed billah ellezina ataynahu'l kitabe min qablihi hum bihi yu'minun." Kendilerine Kur'an'dan önce kitap verdiklerimiz dahi bu kitaba iman ediyorlar. Onların bir kısmı iman ettiği, bir kısmı daha Kur'an'ın müzulüne tanık olmadan vefat etseler bile Kur'an'dan önce iman edenleri oldu. Çünkü her bir peygamber kendisinden sonra gelecek ve bilhassa son peygamber ile peygambere iman etmeyi mutlaka muhataplarına emrediyor ve tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor. Onlardan ahit alıyordu. Siz hayattayken son peygamber gelecek olursa mutlaka ona iman edeceksiniz, onu destekleyeceksiniz, ona yardımcı olacaksınız. Ah keşke sana peygamberlik verileceği zaman hayatta olsam keşke o zaman gencecik birisi olsam seni ne biçim desteklerdim. Seni Mekke'den Medine'ye çıkardı, Mekke'nin dışına çıkardıkları zaman keşke Gencecik birisi olsaydım seni görülmemiş bir şekilde destekleyecektim. Niçin? Çünkü Varaka Kur'an'dan önce İncil'i, Tevrat'ı okur ve yazardı. Oradan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın mucizelerin, daha doğrusu gelişini öğrenmişti. Kavmin beni çıkartacak mı diyor. Senin getirdiğini kavmine getirip de çıkartılmamış hiçbir peygamber yoktur. Ha. Bazen yalnız kalabiliriz belki. Etrafımızda, çevremizde hiç kimse kalmayabilir. Veya azalabilir Veya kardeşim ya... Bu hakkın bu hakkın hakkı bu mudur yani? Bu ilahi sünnettir. Hak üzere sebatın bir imtihanıdır ve bir göstergesidir bu. Bu bir imtihandır. Hakkın hakkı bu değil. Ayrı bir şey. Ama bizim hakk üzere sebatımızı arttırması açısından bunun ehemmiyeti büyüktür. Allahü Teala'nın şeyi bu. Ve geldikten sonra önceleri iman ettikleri halde imanlarını sürdürenler de oldu. Kıskançlıklarından hayır bizim beklediğimiz peygamber bu değildir diyenler de oldu. Yahudilerin çoğunluğu maalesef böyleydi. Böyleydi. Kendileri kaybetti. İman edenleri oldu mu? Oldu. O zaman kendilerine bu kitap ondan önce kitap verdiklerimiz buna iman ederler diyor. 'aleyhim Kendilerine okunduğu zaman biz buna iman ettik şüphesiz ki o haktır dediler. İnnehu'l hakku bi Rabbimizden gelen haktır dediler. İnne kunnâ min qablihi Zaten biz ondan önce de Müslümandık. Mümin idik. Muhit kimseler idik. Necaşi, bunların en belirgin örneklerinden birisidir. Birisidir. İman ediyor, imanını da ifade ediyor. Allah'a yemin olsun diyor, senin bana, Cafer İsa Tayyara, senin bana okuduğun bu Kur'an ile İsa'ya nazil olan kitap arasında şu saman çöpü kadar dahi fark yoktur. Allah'a yemin olsun, ikisi de aynı nur ve aydınlık kaynaktan gelmektedir. İkisi de aynı aydınlık, nur kaynaktan gelmektedir diyor. İşte bunlar önceden Hakk'ı biliyor, sonradan Hak kendilerine gelince Hakk'ı tanıyorlar, Hakk'a iman ediyorlar. Peki, bunlar iki defa iman etmiş oldular. Değil mi? Bir peygamber gelmeden önce peygambere imanları... Bir geldikten sonra imanlarını yeniden tazelemeleri, canlandırmaları, diriltmeleri, işte bunlara da Cenab-ı Allah şöyle diyor, <gülüyor> İşte onlara sabrettikleri için mükafatları iki kat verilecektir. iki defa verilecektir. Bir, Muhammed aleyhisselam'dan önce Yaptıkları da ecir olarak kalacak İki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Geldikten sonra da yaptıkları Ecir olarak verilecek Halbuki Daha önce imanı olmayan bir kimsenin Geçmişteki hayatından Bir hayır gelmez Tamam şer de gelmez Tövbe etmiş oluyor çünkü Fakat onunla beraber bir hayır intikal Etmez Dolayısıyla bunların alacakları ecir kaç defadır Bir defadır İman ettikten sonra yaptıkları amellerinin karşılığı fakat iman ettik iman Muhammed'e iman etmeden önce de mümindi bunlar. Belki Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği namaz gibi namaz kılmıyorlardı. Fakat namaz kılıyorlardı. O namazları boşa gitmeyecek. Oruç tutuyorlardı. Farklı olabilirdi. Ama Allahü Teala onlara ecirlerini verecektir. İman ettikten sonra Muhammed Aleyhisselam'a da o Ecirler olduğu gibi kalacak. Belki de kat kat onlara mükafat verilecek. Sabrettikleri için. Neye sabrettiler? Çünkü Yahudilerin, Hristiyanların bir büyük bir bölümü Muhammed Aleyhisselam'ı Hak Peygamber, Son Peygamber olduğunu bile bile ne yaptılar? İman etmediler. Yani sabretmediler. Buradaki sabırdan kasıt, imanlarının gereğini yerine getirmeleridir. Kendilerine verilen müjdelerin gereğince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeleridir. Ne diyor Fetih Suresinden sonra Zalike meselun fit tevrah <gülüyor> ve meselun fil incil Ashab-ı kiram tanıtılıyor Tevrat'ta ve İncil'de. Tevrat'ta ve İncil'de ashab-ı kiram dahi tanıtılıyor. Kur'an nazil olduğu dönemlerde Kur'an'ın bunlar İncil'de var, Tevrat'ta var dediği şeyler vardı. Bunlar sonradan da değiştirildiği. İncil'lerin bu hali Kral Konstantin'in Hıristiyanlığı kabul etmesinden sonra ortaya çıktı. Evet çok İncil'ler vardı. Fakat doğruyu anlatan Tevhidden sapmamış, tevhidi bırakmamış, terk etmemiş İncil'ler vardı ki bunlardan bir tanesi günümüze kadar da bir şekilde gelmiş ve son bulunması birkaç, yani 150 seneyi geçmiyor asıl belgeleri. Barnaba İncil'i bunlardan birisidir. Bazen okuyorsunuz ki tercümenin tercümenin tercümesi, a diyorsunuz bu ayet el tercümesidir okuyorsunuz bu İhlas suresini tercümesidir. o şekilde he, o zaman Kur'an-ı Kerim'in nüzulü zamanında bunlar vardır Kur'an-ı Kerim' dediği zaman bunlar vardır Onun için Cenabı Allah Maide suresinde mesela ve yakıül inci Mehenzer Allahu fi diyor Haşa şimdikitahrif edilmiş hükümler olsaydı onlarla mı hükmetsin diyecek ki Kur'an öyle bir şey demez ki İncil ehli İncil'de Allah'ın İncil'de indirdikleriyle hükmetsin diyor. Yani o zaman İncil'de de Tevrat'ta da Kur'an ile örtüşen hükümler henüz mevcuttu. Özellikle itikadi meselelerde mevcuttu. Fakat sonradan bunlar da tahrif edilip kaybedildi. Tahrifin başlangıcı ne oldu? İşte sabretmeyenler oldu. Eski imanları üzere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra sebat göstermeyip sabretmeyenler onların son, onlardan sonra gelenler tahrif edip durdular. İnanın mümkün olsa Arapça olsun Osmanlıca olsun diğer dillerden olsun ilk kitabı mukaddes tercümelerini şöyle bir tarih sırasına göre koyun. Ve bunları arka arkaya bab bap. Onların tabiriyle bölüm bölüm okuyun. Çok kritik yerlerde ciddi ciddi tahriflerin belli bir dönemden itibaren başladıklarını göreceksiniz. Yapılmış olduğunu göreceksiniz. Yani yapılmış olan tercümelerin tahrifleriyle henüz yetinilmedi. Daha tahrifat yapmaları gereken çok yerler var. Bu haliyle bile Tevrat'ta ve İncil'de bu dini, bu peygamberi, bu Kur'an'ı müjdeleyen hala çok ibareler var. Bu haliyle bile hala çok vardır. Kökünü şey edemezler. Onun için biz bu kitapların tamamını inkar etmiyoruz. Tamamı batıldır demiyoruz. Bunlarda hala hak ihtiva eden bölümler vardır ve bu bölümler bile Hristiyan ve Yahudileri Yahudiler için bağlayıcı olmak için yeterlidir. Adam gibi okusunlar, adam gibi dikkat etsinler, görecekler ki ellerindeki bu Tevrat ve bu İncil bile hala Muhammed'i ve Aleyhisselatü Vesselam onun dinini getirdiği dini, onun ümmetini, onun Kur'an'ını işaret ediyor, onu gösteriyor, onu göreceklerdir. Ama sabretmediler, sabretmedikleri için de bu hale getirdiler. Peki bunlar hem sabrediyorlar, hem de ne yapıyorlar? وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ İyiliği de, pardon, iyilikle de kötülüğü bertaraf ediyorlar. Geri püskürtüyorlar. Bu çok yüce bir ahlaktır. İnsanların kolay kolay yapamayacakları, hele günümüzde gösteremeyecekleri hal ve hareketler. Ya diyorsun, diyeceksin, kardeşim o bana iyi kötülük yapıyor, ben enayi miyim hala ona iyilik yapacağım. O iyiliğin gücünün farkında değildir. Kötülüğün gücü ancak kötülüğü artırmaya yarar. Ama iyiliğin gücü hem kötülüğü geriletir, hem iyiliği artırır. İyilik o manada iyi güçtür kötülüğü ortadan kaldırmak istiyorsanız en kötülere karşı bile iyilik yapmayı mutlaka deneyeceksiniz. Ha bir takım hadler çiğnendi vesaire falan o ayrı bir konudur. Savaşılması gereken halde hele dur bakalım bu düşman bana bomba atıyor ben de ona çiçek atayım. O öyle değil. Kastımız o değil. Bunun yeri var. O da ayrı bir fıkıhı var. Oraya gelinecek. Ve mimme razaknâhum fikun Ve onlara rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Infak ederler. Mimma onlara verdiğimiz rızıktan hepsini değil. Ve me erazaknâhum yunfikun değil. Onlara verdiğimiz rızkı infak ederler. Değil. Cenab-ı Allah dileseydi ayet-i kerimeyi böyle ediyordu. O zaman elde ettiğimiz bize gelen her bir şeyi infak etmemiz gerekecek Ama bu şekilde infaktan söz edilen her yerde وَمِمَّا nehum" diye geçiyor. Onlara verdiğimiz rızıktan, yani bir kısmını. Yani kendilerini ihtiyaca düşürmeyecek kadarını. İnfakın azami sınırı nedir? Seni fakir düşürmeyecek kadar. ...oraya kadar infak edebilirsin. Ama istenen de o değil... ...ondan da daha azdır. O ayrı bir konu. Fakat diyelim ki seni tutamıyorlar herhalde. allah Teala öyle bir cömertlik vermiş ki... ...kimse seni tutamıyor. Senin kendini tutman gereken sınır... ...senin çoluğunu, çocuğunu geçindirmekle yükümlü olduğun kimseleri... ...ihtiyaca düşürmeyecek kadardır. Oraya kadar infak edebilirsin... Ondan sonrası infak edersen o olmaz. O olmaz. İnfakla alakalı size gülümsetici bir hadise anlatalım. Bu meşhur Arap edebiyatçısı Arap dilinde otorite, el-esmai diye bir zat var. Gerçekten alim fakir. Diyor, bir gün diyor, baktım ki birisi Birisinin bir kadın başı üzerinde elma ile gidiyor. O bir kişi de kadının başındaki tabaktan bir elma çalıyor. Kadın fark etmedi. Asmayı diyor merak ettim. Onu takip ettim. Ne yapacak bu elmayı diye. Bir baktım o elmayı gitti birisine verdi. Sadaka olarak verdi. Ben ona vardım diyor. Dedim ki... Ne yapıyorsun dedim. Rabbimle ticaret yapıyorum dedim. Nasıl oluyor bu iş dedim ona. Dedi ki kötülük bire birdir. Ben bir elma çaldım bir elma kadar günah kazandım. Günah kazandım. Fakat onu sadaka verince on sevap kazandım. Biri çıkarsak geriye kaldı dokuz. Ha? İşte akıllı görünüyor ama akıllı değil. Asma'yı ona diyor ki: <gülüyor> "Behey gafil! Sen inna Allah tayyib ve la yaqbalu illa tayyib" ilkesini niye unutdun? Allah hoş ve temizdir. Ancak hoş ve temiz olanı kabul eder. Hırsızlık yapacaksın, sadaka vereceksin. Böyle şey olmaz ki. Ya cami yap. Ha. <gülüyor> Piyangodan cami yapacaksın. Faizden bilmem ne yapacaksın. Ama <gülüyor> bunu efendime söyleyeyim. böyle şey olmaz. Yani infak helalden olacak. Helal kazanmıyorsan senin infak etme şansın yok. Ancak o malı Hak sahibine verirsin. Öyle infakla falan kurtulamazsın ki. Kurtarmaz. Yani öyle ticaret olmaz. <gülüyor> Kayserililer böyle olsaydı çoktan tükenirlerdi garibanlar. <gülüyor> yani, orada diyor ki bu, bu şekilde diyor ona söyleyince diyor adam diyor kendi kendisi de düşündü dedi galiba haklısın demiş o. Şey değil. E, öyle haklı tabii. Yoksa herkes o zaman ben sulu çarayım, bunu çırpayım, on kişiyi çarpayım, iki kişiye sadaka vereyim, yine kara geçerim. Bir sefer değil mi? Olayım. Öyle bir hesap yoktur. Böyle bir hesap yok. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim sünnet-i seniyye, kısacası İslam seni hayra teşvik edecek, diğer taraftan şerre teşvik edecek. Bu çelişkidir, Allah-u Teala haca. Bu din öyle çelişkilerden münezzehtir. Böyle çelişki olmaz. Olmaz. Yoksa Efendim diyor, ne yapıyorsun diyor, diyor. Rabbimle ticaret yapıyorum. Ulan gariban sen ticaretin ne olduğunu da bilmiyorsun. Hiç sen, senin bu ticaret ticaret olmaz. Evvela o kadın kadıncağızı bulacaksın, elmasını vereceksin. Helallık dileyeceksin, değil sadaka. Senin vazifen budur. Vazifen budur. Yoksa şeriat bir taraftan sadaka ver demiş olacak, bir taraftan hırsızlık yap demiş olacak. O mümkün değil. Ve kendilerine diyor, rızık verdiğimiz rızıktan infak ederler. Hepsini değil, bir kısmını, seni muhtaç düşürmeyecek kadarını, azami sınırı bu, onu infak edecekler. O zaman size eciriniz iki kat verilir. Canan Peygamber diyor ki, iki kişiye ecirleri iki defa verilir. Birisi İslam gelmeden önce kendi peygamberine iman etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da geldikten sonra ona da iman etmiştir. Bu kişiye ecirleri iki defa verilir. Diğeri köledir. Köle hem efendisinin hakkını yerine getirir. ...hizmetinde bulunur... ...hem de... ...Allah'ın hakkını yerine getirir. İkisi dolayısıyla... ...Ona ecri iki kat... ...verilir. Diğeri ise... ...bir kimsenin diyor... ...bir cariyesi olur. O cariyeyi... ...güzel bir şekilde tedip eder. Terbiye eder. Güzel bir edeb, bir ahlak... ...sahibi yapar. Ondan sonra... Yemesine içmesine güzelce dikkat eder. Yani onun e, hakkıdır çünkü. Cariyenin de kölenin de. Efendisinin yediğinden yiyecek, giydiğinden giyecek. Başka yolu yok. Emir bu. Emir bu. İslam'da öyle kıyafetleriyle insanları sınıflandırmak da yok. Ne giyiyorsa efendisi ondan giyecek. Ne yiyorsa ondan yiyecek. Bu budur. O, o öyle devam eder. Ondan sonra onu azat edecek. Azat ettikten sonra da onunla evlenirse ona iki ecir verilecek. İki ecir verilecek. Bir çünkü o cariye'ye hem güzel edep veriyorsun, bu bir ecir, bir de hür bir insa, bir cariye'yi köle bir cariye, köle bir insanı hürriyete kavuşturarak köleleri azaltıyorsun, hürleri ifadeyle işte çoğaltıyorsun, topluma yeni bir insan katıyorsun, yeni bir güç katıyorsun, bundan dolayı da sana bir ecir verilecek diyor. Bismillahirrahmanirrahim. 55. ayeti kerimede Cenab-ı Allah kendilerine ecirleri, mükafatları iki defa verilecek olanların Örnek diğer davranışlarını ameli davranışlarını gösteriyor. Şimdi bunlar sabrediyorlar. Kötülüğü iyilikle uzaklaştırıyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak ediyorlar. Bir özellikleri daha sayılıyor. Bir iki özellikleri daha var. Estağfirullah. وَاِذَا سَمِعُ الْلَغْوَا اَعْرَضُوا عَنْهُ Boş, anlamsız, yaramaz, sözler işittikleri vakit ondan yüz çevirirler. İslam'da batıla kulak vermek, batılı seyircisi olmak, şunu yapmak, bunu yapmak yok. Lahu ve lehiv Boş iş ve boş zaman Zamanı boşa öldüren Eylemlerin hepsine deniliyor. Vallahi bu asırda En çok da bunlardır ha. Allah hepimizi korusun. Sizi bilmiyorum ama Vallahi Zaman zaman beni görenler, tanıyanlar maşallah zamanını iyi değerlendiriyorsun diyorlar. Öyle değil. Vallahi bu lagı benim de hayatımda çok yer ediyor. Hak etmediği kadar yer ediyor. Çünkü onun yer etme hakkı yok. Hayatımızda yer almaya hakkı yok. Gördüğün zaman yüz çevireceksin diyor. İza şart edatıdır. Cevabı hemen arkasından, şartın arkasından yapılır bağlasınadır Mesela, "İza ekremten ekremtuka." Sen bana ikram edersen ben de ilk fırsatta sana ikram ederim demektir. Öyle ikramın unutulsun, üzerinden günler geçsin, aylar yıllar geçsin, sonra hatırıma gelirse ikram ederim değildir bu. Kaçınılmazdır. Sen bana ikram mı ettin. Ben de sana ikram edeceğim. İza şart edatı budur. Bu odada diyor ki İza sebi'ul lagva Baş sözleri işittikleri zaman E'radu anhu Hemen yüz çevirirler Ondan. Ve kalu Lene A'maluna ve lekum Sorarlar ya, niye gidiyorsun kardeşim? Bak ne güzel televizyon seyrediyoruz, bak ne güzel maç seyrediyoruz, ne güzel şunu ediyoruz, ne güzel bunu ediyoruz falan filan. Lagı nedir peki? Dünyaya ve ahirete hizmeti katkısı olmayan her bir şey lagıydır. Salih ameline katkı mı sağlıyor? İlmini artırıyor mu? Değil mi? ahlakını güzelleştiriyor mu ve buna benzer. Bunlar bunun dışında kalıyorsa ve benzerleri dışında o iş lağidir. Zamanını katletmesi yeter. Başka bir zarar vermese bile zamanını öldürüyor. Bu dahi yeter. O zamanlarda kitap okumak istesen okuyamazsın, ibadet etmek istesen edemezsin, şunu yapmak istesen edemez, şunu yapamazsın vesaire vesaire. Hani diyor ya hadis-i şerif işte en büyük hırsız odur, en büyük hırsız odur, en büyük hırsız odur. Kimden bahsediyorsun ya Resulullah. Oturur bekler, bekler, bekler. Nihayet Güneşin sarardığını görür kalkar. Horozun yem gagalaması gibi dört rekat gagalayı verir. Budur lağvudur işte. Adam oturur televizyonda şunu seyreder, bunu seyreder. Veya oyuna dalar. Veya seyirci olur. Neyse artık yani. Kısacası lağvî Dediğim gibi lağiv olmayandan ne ayıracaksın? Dünyana, ahiretine bir faydası var mı? Var. O zaman o iş lağiv değildir. O zaman ne devreye girer? Daha faydalı olanı ihmal etmemek. <gülüyor> Müslüman hesap adamıdır. Tek başına faydalı olması bazen iyi olmayabilir. Eğer daha faydalısı varken daha az faydalısına kanaat ediyorsan, değil mi? Bu da bir aldanıştır. Çünkü, kıyamet gününde diyor, hadis-i şerif, ayet-i hareketle, kıyamet gününde müminiyle, kafiriyle aldanışta olmayacak, kimse olmayacaktır. Herkes dünyadayken aldandığını kabul edecek ve anlayacaktır. Kafirler, müminlerin mükafatını gördükleri vakit, biz çok yaman aldanmışız diyecekler. Müminler yaptıkları iyi amellere ne kadar mükafatın verildiğini görecekleri vakit biz daha fazla amel etmediğimiz için aldandık diyecekler. Daha çok amel etseydik daha çok mükafat alacaktık. Az amel ettik bundan dolayı aldandık. Cemaatle namaz kılmak varken Münferit namaz kılmak bir aldanıştır. Tek başına kılıyorsun. 25 veya bir rivayete göre 27 derece sevaptan kendini bile bile mahrum ediyorsun. Değil mi? Ve çok önemli bir şey. Melekler diyor, ikindi ve sabah namazlarından nöbet değişirler. Yazıcı melekler. Sabah namazı ve ikindi namazında nöbet değiştirirler. Sabahleyin nöbeti alanlar alırlar, öbürleri çıkarlar Cenab-ı Alemin. Nereden geldiklerini daha iyi bildikleri halde Cenab-ı Allah onlara sorar. Nereden geliyorsunuz? Ya Rabbi filan kulunun yanından geldik. Giderken onu ne halde buldunuz? Namaz kılıyordu Ya Rabbi. Çünkü ikindi vakti nöbeti teslim almışlar. Gelirken ne halde bıraktınız? Yine namaz kılıyorlar. Yani. İkisinin arasındaki vaktin tamamını namazla yazın. Şimdi, imkan varken böyle namaz kılmamak aldanış olmayacak mı? Yani yerine göre sadece lehiv ile uğraşmak, lehiv ile uğraşmak, Aldanış değildir. Daha güzelini yapmak varken, ifade yerindeyse amelin kalitesini artırmak varken, he, onu daha az kaliteli yapmak aldanıştır. Çünkü, kaliteli amel demek ifade ise daha çok sevap demektir. Azına tahniye oluyorsun, alsana bir aldanış. Onun için, biz sadece, Kötülükten, yanlıştan, boş işten yüz çevirmekle kalmayacağız. Yapabildiğimizin en iyisini, en mükemmelini, en doğrusunu yapmaya gayret edeceğiz. Ne iş yaparsak yapalım, Allah için onu güzel yaparsak ecrini de alırız. Kul amelini güzel yaparsa Allahü Teala onun o halini sever. Sever. Oysa biz bazıları veyahut da ne kadar sahtekarca iş yapıyorsa o kadar kendisini uyanık ve kurmaz zannediyor. Ya tamam beni aldattın haydi. Aldatamayacağın bir Allah var. Seni hesaba çeker o. Ve haram kazancın Haram kazançla beslenenin rahat gördüğü, çok para kazandığı belki görülebilir ama o kazandıklarını kısmen de olsa rahat yediği görülmez. Bu böyledir. Haramda bereket olmaz. Başkasının hakkı olan da bereket olmaz. Zulüm ne diyor? Zulm ile abat olan, adl ile berbat olur. Zulüm ile bir binalar diktin, ima, saraylar diktin, köşkler diktin. İlahi adalet tecelli edeceği vakit onlar yerle bir olurlar. İlahi adalet bırakmaz onu yanında. Onun için bunlar işlerini hep güzel yaparlar. Bakın boş iş gördüklerinde, işittiklerinde ondan yüz çevirirler. Buna şarkısıdır, türküsüdür, bilmem nesidir, dahil ha. Bu böyledir, evet. Ve kalû lena amaluna ve lekum e'malukum. Ve bizim amellerimiz, bizim sizin amelleriniz, sizindir derler. Selamun aleykum, la nebteğil cahilin. Selam olsun sizlere. Biz cahilleri aramayız. Bizim cahillerle işimiz yok. Buradaki selamı esselamu aleykümle karıştırmayın. Münkeratla uğraşanlara selam verilmez. Biz sizin yaptıklarınızdan esen kalmak istiyoruz demektir. Siz de esen kalmaya dikkat edin. Yoksa haydi esselamu aleyküm ben gidiyorum ey kumarcılar. Haydi esselamu aleyküm ey şarkı türkü dinleyenler maç seyredenler bilmem ne edenler şu edenler bu edenler. O değil. O değil. Lehviyatla uğraşanlara selam verilmez. Selamın kıymeti vardır, selamın değeri vardır. Ayaklar altında sürünülmez o, ayağa düşürülmez yani. Ona dikkat etmek lazım. Evet <gülüyor> anlarsın. Bazı kardeşlerimiz ezan okurken, Kur'an-ı Kerim okurken selam verenler var. Yani jamielerde. Ee, ne diyorsun? bu kuru? Başkası selam alsın, eğer kimse yoksa bir şey olmaz, o verdiği artık, selamının yerinde kalmaması lazım. Kıraati, kıraati verilmesi doğru değil, hayır. Kur'an okuyana, yemek yiyene, namaz kılana, kahmet getirene vesaire vesaire, bunlara selam verilmez. Ama diyelim ki bir grupta, bir yerde Kur'an okuyan da var, okumayan da var. Onlara selam verilir. Benim yani bazen de hiç öyle bir şey yok en azından selamı alacak kimseler var selam veriyorsun şöyle bakıyor ya selamu aleyküm desene camiye girilir diye selam verilir kardeşim camiye selamu aleyküm rahmetullah deyip girmeyeceğiz de nereye selam vererek gireceğiz selam veriyorsun sana bakıyor ya olmaz kardeşim selam al Niye bakıyorsun? Niye bakıyorsun? Heşte evet. Sen Camiden konuşulmaz. Günaydın. Aa, ayrı bir cehalet. Aa, ayrı bir cehalet. <gülüyor> Sen yine dönüp tekrar ver. Aleykümselam demen lazım kendine. Selam havada kalmamalı. O, Günaydın. iyi <gülüyor> Diyeceksin ki vallahi benim haberim yoktu. Ben de günü karanlık zannediyordum. <gülüyor> anlamsız yani bir e, senin kültürel ve ahlaki dayanağın ne kadar güçlüyse geleneğin de o kadar güçlü olur bakın selam aleyküm bir analiz edelim üzerine bir kitap yazılır selamın anlamı, niçin? çünkü bir derinliği vardır selam vermeden Selam Allah'ın adıdır. İslam'la aynı kökten geliyor. Sana dua ediyorum. Benden sana zarar gelmez diyorum. Benden sana kötülük gelmez diyorum. Biz selamla birlikte, selamlaşarak seninle birlikte ümmetin, beşeriyetin barışı için, huzur ve sükunu için el ele verip çalışabiliriz diyoruz. Diyoruz da diyoruz. Selam öyle şeydir. Niçin? Çünkü dayandığı kültürel temel İslamdır. E Gün aydının dayanağı ne? 30 senelik bir şey. O 30 senede de zaten bir şey yok. Bir şeye dayanan hiçbir şey. Bir şeye dayanmıyor kendisi de hiçbir şey. Şey değil. Bunlar farkında değiller. Ne yaptıklarını. Gün aydın. E aydındır zaten. Karanlık diyen mi var gün'e? Ben Laf mıdır bu yani şimdi? O zaman gece olunca niye hayırlı geceler diyorsun? Gece karanlıktı. Di. Değil mi? Gün, günaydın'ın, geceleyin söylenmesi gereken şey ve akşam efendime söyleyeyim ha, ama öyle değil, hayırlı olsun'u atamadılar, bırakamadılar. Adam demiş ya, anlatırlar, Nurullah Ataç konuşma yapıyor Türk dilinin arılaştırılması üzerine, biz kelimatı Arabiye'yi lisanımızdan ihraç edeceğiz kelimatı arabiyeyi lisanımızdan ihraç edeceğiz. Bir şeyiniz yok ki kardeşim, kökünüz yok. Onun için kök tutmadılar. Kökleri tutmuyor. İsviçre'den tercüme, hukukla, bilmem nereden ödeme, ödün çalınmış anayasalarla, şunlarla, bunlarla bir ümmet, bir devlet, bir medeniyet oluşturulamaz kardeşim. Batı'nın kendine göre bir medeniyeti var ama bu medeniyette alın teri var. Bu medeniyette zihin çabası var. Bir emek var, bir gayret var. Sen Türkiye'ye ithal ettiğin, her şeyi ithal ettiğin sistemde ne var? Hiçbir şey yok. Emek mahsulü değil. Medeni hukuku tercüme etmişler, onu da yanlış tercüme etmişler. Öyle şey olur mu ya? Buyurun. Ne ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bazen hukukçular da muhasebeciler, bilmem neler vesaireler. Ya diyor burada diyor biz hangi yasayı, hangi maddeyi uygulayacağımızı bilemiyoruz. Birisini uygularsın. Diyelim ki o onu kabul edecek olan amir kim kimse veya üst daire makam kimse bu olmaz diyor. Niye olmaz? Şu kanuna aykırıdır. Ama bu kanuna uygun. Öbür kanuna uygun. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bunu da karıştıramıyorlar, şey Kardeşim o zaman bu kanunun alanı, geçerlilik süresi veya uygulama alanı bilmem ne falan filan. Bunda bir sorun var ki. Senin uygulayıcın bunu e, biri kabul ediyor, öbürü reddediyor. Gel çünkü işin de? Bu senin sıkıntın. Niçin? Çünkü Bunlar alim değildir, bunlar habir değildir, bunlar hakim değildir. Kanun yapabilmek için alim olacaksın, habir olacaksın, egemen olacaksın, mülk sahibi olacaksın. Liman ilmulkülya umil lahil wajidil qahar. Malikül mülk Allahü Teala'dır. Malikül mülk Allah olduğuna göre mülkünün yönetim kanunlarını tespit etmek de onundur. Bu kainat kimin? Biz kiminiz? Kainatta Allah'ın, biz de Allah'ımız. Bizim hayatımızı tanzim edecek olan da O'dur. Bunlar nasıl diyelim bilgisayar programına giren virüsler gibidir. Giriyorlar her şeyi tahrip edip çıkıyorlar. Hiçbir şey de yapamıyorlar. Bir şey olmaz ki. Ona dikkat etmek lazım. Yani biz bizim cahillerle lehvi ile uğraşanlarla lağiv ile uğraşanlarla onların kalabalığını arttıracak kadar dahi bir katkımız olmaması lazım. Biz kendi işimize bakacağız. Münkeri önleyemiyorsan Münkere destek gibi görünecek en ufak bir işte dahi bulunmayacaksın. Bir faaliyette dahi bulunmayacaksın. Bu, budur. Bozuk saati yanlış çalışıyorsa, bozuk saat doğru ayara getirebiliyorsan, doğru çalışmasını sağlayamıyorsan Arifli Asya'nın dediği gibi bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Sen kendi işine bakacaksın o zaman. Bu, budur. Biz doğrularımızı zaten yaşamak için, hayata geçirmek için ömrü billah çalışsak yine doğrularımız bitmeyecek kadar çoktur. Güzelliklerimiz tükenmeyecek kadar çoktur. Kendi doğrularımızın ifade ediyse suyu mu çıktı bir de lağivle, boş işlerle uğraşalım. Kendi doğrularımız dururken biz onlarla yetinmesini bileceğiz. Şimdi biz cahillerle uğraşamayız. Bundan sonraki ayet-i kerime de uğraşmanın sınırı, yeri ve bir noktadan itibaren en önemli dava bile olsa baktın ki artık bu iş olmuyor, bırakacaksın arkasını. Ne? Bakın ayet-i kerime ne diyor? eli 6. kerime. ve bil İnsanların hidayeti için çalışmak bir müminin yapabileceği en güzel amellerin başında gelir. Hidayeti için uğraşıyorsun. Ve bir takım kimselerin de öncelikle hidayet bulmalarını arzu ediyorsun. Yakınlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz sevdiklerimiz, diğerlerine göre, bize daha uzak olanlara göre, daha çok hidayet bulmalarını istediğimiz kimselerdir. Öyle mi? Öyle. Fakat, biz, cahillerden yüz çeviriyoruz. Boş işlerden yüz çeviriyoruz. Uğraş babam uğraş bir türlü netice alamıyorsun. Ona verdiğin zamanı bir başkasına da ayırtıyor Cenab-ı Allah belki, o mana da. Ayetle alakası burada. Çünkü ne diyor ayet-i kerime? Şüphesiz ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini hidayete erdirir. Çoğunlukla müfessirlerin kanaatine göre Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talip hakkında inmiştir. Hazreti Ali'nin babası. Ebu Talip hakkında inmiştir çok arzu ederdi hidayet bulmasını. Niçin? Çünkü kendisine kol kanat girmiştir. Yardımcı olmuştur. Ona verilmek istenen zararlara karşı siper olmuştur. Kalkan olmuştur. Efendimiz'i korumuştur gerçekten bütün gücüyle. Peygamberin de onun hidayet bulmasını istemesi normaldir. Normaldir. Fakat Son nefesinde bile ona ısrar ediyor amcacığım la ilahe illallah de. Bunu dediğin için ben kıyamet gününde Allah'ın huzurunda sana şahitlik edeceğim diyor. Onun bize nakledilen söylediği son söz hayır ben atalarımın dini üzere ölmek istiyorum. Ebu Talip ölümden de korktu yeğeninin dediğini kabul ettiler etti demesinler. Hesaba bak. Allahü Teala'nın hidayet gerçekten Allahü Teala evvela dilyecek. Allahü Teala dilemedi mi senin dilemenin bir kıymeti yok. Fakat bu şu demek değildir. Allahü Teala bizi hidayetsizliğe mecbur eder. Bunun manası o değil. Sen diyor sevdiğini hidayete erdiremezsin. Allah da dilediğini hidayete erdirir. Bunun manası şu. Kimse Allah'a rağmen ne hidayet bulur ne sapıtır. Yani kimse Allah'ın mülkünde Allah'ın istemediği bir şeyi yapmaz. Fakat hidayet bulmak isteyenin de Allah önünü kesmez. Dalalette kalmak isteyeni de zorla hidayete mecbur etmez. Şeyin manası doğru manası ve anlaşılması bu. O halde o halde tebliğin de hangi sahalarda verimli olduğunu, olacağını tespit ederek o verimli olduğu sahalar görülen sahalara ağırlık vermek lazım. Ve qalu innettabi'u'l-huda ma'aka nutakhattif min Şimdi kafir olanların veya hidayeti dini tercih etmeyenlerin her zaman hidayeti tercih etmeyişlerinin kendilerine göre bir mazereti vardır. Bir zamanlar bir takım batıl işlere ses çıkarmamak hatta onları yapmanın mazereti bizim yaşadığımız, gördüğümüz, bildiğimiz şeylerdir. Çoğumuzun belki bildiği şeylerdir. E kardeşim bunu yapmayıp da vazifesinden mi atılsın? Gibi. Müslümanlar her yerde ve her fırsatta toplu olarak takınmaları gereken tavrı hep birlikte gösterirlerse Allah onlara daha çok yardım eder. Allah onları daha çok korur. Ben burada Efendim zaruret halinde bir kişi şunu yaptı bunu yaptı bu farklı bir şeydir ondan bahsetmiyorum. Burada söylemek istediğim şu yapılması gereken çok değerli işlere karşı o işleri ihmal etmek etmeye gerekçe olarak basit gerekçeler gösterilmemeli. Çünkü büyük işin ihmal edilmesinin sebebi de o oranda büyük olmalı. Onu haklı çıkarmalı. Bunlar Peygamberi kılmak istemiyorlar ve diyorlar ki, hani sen sevdiğini hidayet ediremezsin ya. Bu Allah'ın konuyla alakalı ifadelerindeyse bize söyledikleri. Bir de iman etmeyenlerin kırmak istemiyorlar Resulullah'ı veya sizleri veya kendilerini dine davet eden herhangi bir kimseyi. Diyorlar ki. Ve qalu innett huda ma'aka. Ey Muhammed, eğer biz seninle beraber hidayete uyacak olursak, nutehattaf min ardina. Kendi topraklarımızdan kancayla sökülüp atılır gibi çıkartılırız diyor. Yani yerimizden, yurdumuzdan oluruz. İşimizden, aşımızdan oluruz. Kısacası dünyalığımızı kaybederiz. Dünyalığımızı kaybederiz. Onun için bizi mazur görür. Hidayete tabi olmaktan bahsediliyor. O halde hidayeti elden bırakmamak uğruna maddi kayıplar gerekirse feda edilir. El ki bakın hidayetten kasıt burada imandır imanı zedelemektense dünyevi kaybınız olsun. Çünkü imanınız o dünyevi kaybınızdan çok daha kıymetlidir. Daha ehemmiyetlidir. Ona dikkat etmek lazım. İşte Mekkeli müşrikler de peygambere en azından onu sevenler aleyhissalatü vesselam Hı? ya Muhammed bizim iman etme işimizin bir sebebi var. Eğer hidayete seninle beraber tabi olacak olursak Yerimizden, yurdumuzdan ediniriz diyorlar. Peki böyle mi oldu? Hesapları yanlıştı. Aksine Allahü Teala Peygamber'e tabi olanları bir süre sonra aziz etti. Yanılmıyorsam belki Abdullah bin Mesud belki bir başkası yani Mekke döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la çok sıkıntı, zorluk çekmiş sahabilerden birisi. Diyor ki vallahi diyor biz bir zamanlar şöyleydik böyleydik galiba sanki Sadbin Ebi Vakkas şu kadar yoksulduk, şu kadar çaresizdik hatta bir seferinde diyor Sad bin Ebi Vakkas bunu anlatacak olan ama öbür kısmından emin değilim söyleyeceğim öbür kısmından diyor ki öyle vaziyetteydiler ki Açlıktan diyor kendimizi dışarıya attık. Çok affedersiniz diyor büyük abdestte çıkardık ya Tıpkı koyunların yaptıkları gibi ufak ufak şeyler çıkartıyorduk. Yiyecek bir şey yok ki mide de dışarı çıksın. Bir gün diyor Mekke'nin dışına çıkmıştık. Gece karanlıkta küçük abdestimizi bulduk bir ses işittik, farklı bir ses. Sonra diyor elimizi ona uzattık, baktık ki kup kuru bir deri parçası. Onu aldık, yıkayabildiğimiz kadar yıkadık ve o kurumuş deri parçasını açlıktan kemirmeye başladık. Bundan sonrası sabine bir vakasın mı, bir başka sahabinin mi bilmiyorum ama. E hatırlamıyorum şu anda Mekke'de belki hatırlayanınız olursa söylerseniz ben dururum. Diyor ki işte biz böyle sıkıntılar çektik. Buna benzer sıkıntılar anlatıyor. Fakat şu anda bir yerde vali veya bir yerde hakim bir yerde ordu komutanı olmayanımız yok. O bunlardan birisi her birimiz ya böyle olduk ya böyle olduk ya böyle olduk. Ama ne demişlerdi? Müşrikler biz sana uyarsak, hidayete uyarsak yerimizden yurdumuzdan ediliriz. Ne yerinizden yurdunuzdan edilmesi kardeşim. Allahü Teala 40 yıl içerisinde size o zamanki dünyanın yarısını nasip etti. Yarısından fazlasını nasip etti. Hazreti Ömer zamanında ta Azerbaycanlara kadar gereniyor. Böyle şey olur mu? Oldu, oldu. Orak fethedildi, İran çökertildi... ...Efendim Suriye'si... ...bilmem nesi Anadolu'nun yarısı... ...Mısır... ...Kuzey Afrika... ...öbür taraftan ta Çin Hindine kadar... ...gidiliyor buyurun... ...150-200 yıl içerisinde... ...Efendim... ...okyanustan okyanusa... ...devlet kuruluyor ya... ...Atlas Okyanusu'ndan... ...Büyük Okyanusa kadar... Devlet. bu böyle demek ki onların hesapları yanlış ee, Allahü Teala zaten onlara cevap veriyor bakın onlar diyorlar ya seninle beraber biz hidayete uyarsak yerimizden yurdumuzdan ediliriz Cenab-ı Allah onlara üzerlerindeki nimeti hatırlatıyor evelem numekkillekum haramen aminen yücbe ileyhi temeratü kulli şeyin rizkan milledunne velakinne ekserahum la ya'lemun. Mesele burada. Biz diyor sizlere güven dolu bir harem bölgesinde sizleri yerleştirmedik. mi? Evet. Herkes oradan şey edilince orada kapılıp götürülünce bir başka ayette belirtildiği gibi siz güven dolu bir Harem bölgesindeydiniz. Üstelik her şeyin meyveleri bizim tarafımızdan size, her türlü meyve bizim tarafımızdan size rızık olarak gelip toplanmakta. <gülüyor> Halen böyledir. Halen böyledir. Ve lakinne la yeminun. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Çoğu bilmezler. Cenab-ı Allah bununla bize şunu da öğretiyor. İstikametiniz dolayısıyla elde edeceklerinizi, istikamet üzere olmamak dolayısıyla kaybedeceklerinizi anlayabilmek için geçmişteki istikamet üzere ve istikametten ayrı hallerinizi düşünün, değerlendirin Yeter. O zaman sağlıklı sonuca varırsınız. Şimdi onlar Cenab-ı Allah mesela Kureyş Suresi Fil Suresi nedir? O bölgede yaşayan insanların ne kadar emniyet, ilahi emniyet Cenab-ı Allah'ın tebinatı altında yaşadıklarını gösteriyor. Bunu unutuyorlar. İşte size o güveni veren Allah o bölgede bu nimetleri ihsan eden Allah ne yaptı sizi? Hidayete davet ettiği peygamberi aracılığıyla. Siz kalkmış kafirken bile size bunca emanı, güveni, imkanları, iktidarı veren Allah'ın yoluna uyarsak... ...bunları da kaybedeceğiz diyorsunuz. Bunu neresi mantık? Bu düşüncenin sağlıklı bir tarafı var mı? Olur mu? Kafirken size bunları veren Allah... Hidayete erdikten sonra, hidayeti kabul ettikten sonra daha fazlasını vermesini beklemeniz gerekiyor. Tersini söylüyorlar. Sana uyarsak yerimizden, yurdumuzdan ediliriz. Siz kendi gücünüzle mi bu beldenizi güven altında tuttunuz? Koruyabildiniz. Allah salladı bu güveni. Allahü Teala'nın özel teminatı var. Dolayısıyla bu meseleyi diyor anlat, anlayın diyor. Ne bütün dünya işte mesele kullanamamak meselesi kafayı, aklı, basireti, iradeyi, imanın bize gösterdiği istikameti görememek ve kullanamamak. yıldır İslam ümmetinin topraklarında ifade yerindeyse fıkır fıkır petrol kaynıyor. Biz ne yaptık bunu? Ne kadar değerlendirebildik? Halen ne kadar değerlendirebiliyoruz? Bu vaziyette bile, bu vaziyette bile Allah'ın dininden bu kadar uzaklaşılmışken bile, Allahü Teala bizlere bu kadar imkan vermişken nasıl olur da hidayet bulursak Amerika bize kızar gibi ahmakça bir düşünceye kendimizi kaptırıyoruz? Böyle şey olur mu? Ya Allah'ın dininden bu kadar uzaksın, bu kadar imkana rağmen, değil mi? Bu kadar uzaksın ve yine bu kadar imkanlara seni gark etmiş Allahü Teala. Ve sen Amerika'nın korkusunu kalbinde yaşatıyorsun. Allah'ın rahmetinden şeytan gibi kovulmuş bir ülkedir bu. Aralarından iman ehli, Müslüman insanlar elbette müstesnadır. Ne? Şeytanın en büyük şubesi. İblisin en büyük şubesi. Bundan ne korkuyorsun? Ne çekiniyorsun? <gülüyor> Bu vaziyette bile Allahü Teala sana bunca nimeti vermişken, değil mi? Bunca nimeti vermişken, imana, İslam'ın meselelerine dönüp sahip çıktığınız takdirde allah Teala sizdeki bu nimeti azaltacağından mı korkuyorsunuz? Bu olsa olsa en hafifinden bir iman zafiyetidir. Mantıksızlıktır, akılsızlıktır. Allah'a isyan ile, Allah'a karşı gelmekle, Amerika'nın yanında yer almakla, İsrail'in yanında yer almakla, Allahü Teala seni bunca imkanlara garip ediyorken, Aklını başına alıp Allah'a döndüğün zaman mı? Allahu Teala seni bu seni perişan edecek. Bu nasıl akıl bu ya? Böyle düşünce mi olur? Kur'an-ı Kerim işte bize bunu söylüyor. 14 asır önceki Mekke'nin kafası iman etmeyenlerin kafası bir de günümüzün Allah'ınıza söyleyeyim İslam ülkelerinin başındaki zalimlerin, gaddarların kafası. Aynı zihniyet. Dolayısıyla onlara söylenecek olan şey yine aynı. Bakın siz sapıkken, siz dalaletteyken, siz Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmiyorken, Allahü Teala size bunca imkan verdiğine göre, adam olup dinine dönerseniz, sizin üzerindeki imkanları sağanak sağanak yağacak o zaman. Daha çok olacak. Bu budur. Tarih bunun, yani vahyin yanında, Tarih de bunun en büyük ispatlayıcı gerekçesidir, delilidir. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e intibah versin. Ve kim ahlakına min kariye Allah? İnsanlar ibret almak zorundadırlar. Bu Müslüman'a da, kafir'e de, zalime de dikkat çeken bir rüyadır kem أَهْلَكْنَا min قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَةًا Geçiminin güzelliğinden dolayı şımarmış ve azmış nice ülkeyi helak ettik biz. Günümüzü tasvir ediyor. Beşeriyet, sahip oldukları imkanlara bakarak Allah'a ve Allah'ın dinine kafı tutacak hali gelmiştir. Kafa tutuyor ve tarihi unutuyor. Geçiminden dolayı şımarmış nice ülke halkını helak ettik biz diyor. Böyledir. Tarihe bakılsın. Evanım Lut kavminin Sodom ve Gomora diyorlar gavruların söyledikleri. Evanım Lut kavminin kasabalarından tutunuz. Pompei'de bilmem neye vesaireye varıncaya kadar. Helak edilmiş şehirler sayılamayacak kadar çok. Görün bakalım. Firavun nerede? Nemrut nerede? Onların gider, peşinden giden irili ufaklı öbür kefereler nerede? <gülüyor> ne kaldı Onlardan Nerede Babil bahçeleri? Nerede bilmem nerenin kuleleri? Nerede? Helak olup gittiler. Niçin? İzleri de yok. İzleri de yok. Diyeceksiniz ki ya peki iman edenlerden hiçbir eser kalmamış. Nerede onlar? İman edenlerin eserleri var elbette. Fakat iman edenler Dünyaya sizin itibar ettiğiniz gibi itibar etmedik. Onlara bu şekilde ehemmiyet versin. Rustem Kadisiye'yi kaybettikten sonra İran başkomutanı teslim alınmak istiyor, isteniyor. Tahtı üzerindeki, başındaki pardon tacı vesairesi alınmak isteniyor. Yok diyor, beni ancak Ömer'e götürürsünüz. Ona teslim ederim bunları. O isterse alsın. İyi diyorlar. Götürüyorlar işte adam Hayal kuruyor Medine nasıl Kendisi şehir olarak Başşehir olarak Medain'i görmüş Kisra'nın Yazlık başkenti Efendim Kim bilir Medine ne kadar Görkemli bir şehir Bizi yerle bir ettiklerine göre Şehirleri bizimkilerden daha muazzam Düşünüyor da düşünüyor Medine'ye az kaldı diyorlar. Hani görünmüyor dediler. Ya işte hemen şurada. Bir bakın işte Medine. Bakıyorum. İşte neredeyse iki metreyi, üç metreyi geçmeyen duvarlar, kerpiçten, topraktan, her neyse. Tamam diyor şehir böyle olabilir. Ama Ömer'in sarayı mutlaka görkemlidir. Vazgeçemiyor, atamıyor bir türlü. Olur mu öyle bir krallık? Peki bu Halifenizin sarayı nerede diyor. diyor? Halifemizin sarayı yok ama ümmetin işlerini idare ettiği bir evi var. Seni oraya götürüyoruz. Bir yere gidiyor bakıyor ki o da kümes gibi. Ona göre öyle. Kümes gibi bir yer. Halife nerede? Halife mescide gitmiş. Haydi mescide halife yerlerde yatıyor. Toprak üzerinde kum üzerinde Ridası düşmüş, terlemiş, toprak vücuduna bulanmış. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Şimdi sizin halifeniz bu mu diyor. Evet diyorlar. Şimdi anladım diyor. Sizin nasıl bizim hakkınızdan geldiğiniz. Sizin gücünüz buradan geliyor. Diyor. Aranızdaki adaletten, eşitlikten ve dünyaya metelik vermemenizden geliyor sizin gücünüz. Siz ondan güçlüsünüz. Ondan bizi feth edebildiniz. Ondan bizim devletimizi bin yıllık, iki bin yıllık devletimizi böyle e, fırtına gibi çökerttiniz, estiniz, yerle bir ettiniz. Güç budur. Kuvvet buradadır. Ama yine de buna rağmen Şöyle veya böyle maddi eserler çok önemli değil. İslam'ın ama buna rağmen hala beşeriyete bıraktığı ilmi vardır, ahlakı vardır, edebi vardır. Ve en önemlisi güzel bir imanı, akidesi ve güzel bir ahlakı vardır. Bunun kadar büyük bir miras, bunun kadar büyük bir armagan insanlığa verilebilir mi? Bundan daha büyük. Ne yapayım ben? Büyük büyük piramitlerin bugün Beşeriyetin hayatına ne katkısı var Roma saraylarının bilmem nelerinin Vesairelerinin Beşeriyetin hayatına ne ilavesi var Ne ekliyorlar Ne gibi bir zenginlikleri var bizde Olumlu etkileri ne Belki de turizm gelirini artırmaktan Başka hiçbir faydaları yok Bu budur Onun için Burada esas helak edilmemek için şımarmamak lazım. Şımarıyorsa bir medeniyet veya bir hayat sistemi veya bir insan topluluğu onların helaki de pek yakındır. Devam ediyor. Fe tilka maskinuhum. İşte onların meskenleri ortalıkta. Lem tusken min ba'dihim illa qalila. Onlardan sonra ancak pek az yerleşildi oraya, yaşandı orada, mesken olarak kullanıldı. Şu mübarek şehirden İstanbul'dan, eski İstanbul'dan ne var? Bizans İstanbul'undan ne var? Osmanlı'nın fetih döneminde Fatih'in İstanbul'undan ne var? Helak ediliyor, gidiyor. Fakat İstanbul'un bize bıraktığı bir miras var. İslam mirasıdır. İstanbul'da o mirası elden ele almıştı. Elden ele devrettik. Ha, biz bunu belki bir dönemden itibaren hak ettiği gibi taşıyamadık. Ama artık mirasımızı geri almak ve geri sahiplenmek zamanı geldi. Mirasımızı istiradat edeceğiz. Geri isteyeceğiz. Bu bizim hakkımız. Bizim hakkımız tekrar çünkü mirasımızı almadan beşeriyete karşı olan vazifemizi yapamayız. Beşeriyete karşı vazifemiz de hidayette örnek ümmet olmaktır. Örnek ümmet olabilmek için topraklarımız başta olmak üzere her bir değerimize yeniden kavuşmamız gerekiyor. Lem tüsken min ba'dihim illa kalile ve künna nahnul Çok güzel. Mirasçılar biz olduk. Biz arzı miras alacağız. Arzı miras alacağı zaman Allahü Teala o arzda o arzda yaşayanların bıraktıkları mirasa göre o arzın sahiplerini değerlendirecektir. Ve nahnu naktubu ma qaddamu ve a'sarahum ve kull şey'in ahsaynahu fi imamin onların önden gönderdiklerini biz yazıyoruz. Ve athârahum yerde bıraktıkları izlere varıncaya kadar. Onlar da yazılıyor. Çünkü biz her şeyi apaçık bir önder kitapta yazdık, kaydettik. Kaydetmiştir. Dolayısıyla Allah'ın huzuruna Güzel bir eser bırakarak, güzel miraslar bırakarak gidip ayrılmanın yollarını aramak lazım. Günümüzde miras bırakma anlayışı da değişti. Bir arkadaşımı vaktiyle birkaç sene önce görmüştüm. Uzun yıllar görüşmemiştim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun derken? Vallahi dedi işte öğrendim. Kızıma daire aldım, oğluma daire aldım, şunu aldım, bunu aldım. Şimdi bu yaşa geldim, bir yazlık aldım, hanımla beraber gidip dinleneceğiz falan. Miras bırakma anlayışı bu oldu. Al, ona bir şey demiyoruz. Fakat hayatını ona göre kurgulamak yanlış. Ona göre kurgulamak yanlış. Sen rezzak, sen değilsin ki. Rızkı veren Allah'tır. Ama sen onların rezzakı gibi davranarak kendini ihmal ediyorsun. Ne infak etme vaktin gelir, ne Allah'ın dini için bir şeyler yapmaya vaktin gelir. Çünkü uğraşıyorsun. Daha, daha kızıma daha şey alamadım diyorsun. Oğluma şunu alamadım diyorsun. Bunu yapamadım diyorsun. Bunu hazırlayamadım diyorsun. Allah'ın dini için bir şeyler yap. Ona da vaktin olursa ona da yap. Karışan yok. Bunun önünde duracak kimse yok. Kimse kimseye miras bırakmasın demiyoruz biz. Fakat Allah'ın senden alacağı miras kıyamette yarın sana yarayacak salih amellerin olsun. Yarın sana yarayacak salih amellere öncelik tanı en azından. Rabbim ahiretten göç ederken sadaka-i cariyeleri çok olan, ümmete bıraktığı mirasları çok olan, beşeriyetin menfaatine, ümmeti Muhammed'in menfaatine bu yüce dinin işine yarayacak işleri çok çok işleyip bırakan kullarından eylesin. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.